فرى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقول Rabbimizin bizi iyiler arasına katmasını umup dururken, niçin Allah'a ve bize gelen gerçeğe iman etmeyelim? وَمَا <gülüyor>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 بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء inkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennemliklerdir <Sessizlik>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 Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'tan korkun. Vakulū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 أرتوء عشرة مساكين فكف. فرطه إقاماً وشرت من ساكين من أوسط ما تطعمون أدلكم أو كسرت جم أو تحريق رقباً.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 117. واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم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 Ey iman edenler! Allah sizi ellerinizin ve mızraklarınızın erişeceği bir avlanmayla dener ki, gizlide kendisinden kimin korktuğu ortaya çıksın. Kim bundan sonra sınırı aşarsa onun için acı bir azap vardır. Yeah!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 öç alandır Ye en yuğa llezîn ve Hediye balı gari kahbetti, an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 قالت <تصفيق> أن Biliniz ki Allah'ın cezalandırması çetindir ve yine Allah'ın bağışlaması ve esirgemesi sınırsızdır. Resûl'e düşen ancak duyurmadır. Allah açıkladığınızı da, gizlediğinizi de bilir. Mâ alen illen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 vallahu ghafurun halim sizden önce de bir toplum onları sormuş sonra da bunları inkar eder olmuştu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 وَلَاكِنَّ الَّذ۪ينَ Onlara Allah'ın indirdiğine ve Resûle gelin denildiği vakit,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 Be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 and to come وإذ عَلِمْتَ كِتَابَ الْحُكْمِ تَرَى تُولِي إِلَيَّ لَئِنِ اتَّخَذْتَ حِلْقًا مِنَ الطَّيْنِ كهيئة الطير وَإِذْ <تصفيق> تَخْلُّقُونَ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 Gizlilikleri eksiksiz bilen yalnızca sensin. Ve if kalallahu ya İsebne ve 117. <سبحانك> قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك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 شهيدا ما دمت فيهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفت فاني Ve ente alâ Eğer kendilerine azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, şüphesiz sen izzet ve hikmet sahibisin, dedi. <gülüyor>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 لهم جنات تجري من تحت ذر الأنهار Allah Ve <gülüyor> Göklerin yerin ve içlerindeki her şeyin mülkiyeti Allah'ındır O, her şeye hakkı ile kadirdir. Dillahimül kus samatı ve ma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 Putları Rableriyle denk tutuyorlar. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahillahi khalakas semaat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 O, göklerde ve yerde tek Allah'tır. Gizlinizi, açığınızı bilir. Ne kazanacağınızı da bilir. lerinin ayetlerinden onlara bir ayet gelmeye dursun o ayetlerden ille de yüz çevirirler <gülüyor>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 Emim ko böyle gün korm gelmfiril avme um kum ben في الأرض ما لن نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وأرسلنا السماء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 تتبع على نفسه الرحمة لا أجمع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 O gün kim azaptan kurtarılırsa, gerçekten Allah onu esirgemiştir. İşte apaçık kurtuluş budur. MEN YUSRAFFE ANHU VE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 O, kullarının üstünde her türlü tasarrufa sahiptir. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır. Ve <gülüyor> hul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 Vaohipiyeileyi, hadi al Qur'anı, lezirin bizi ve Altyazı no, no.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 Amin. O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 Onlar, hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdan ibarettir. Biz bir daha da diriltilecek değiliz demişlerdi. <gülüyor>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 صَلا وَعَلَى مَا كُلُّ بُو أُذُ نصرنا ولا مبدل تَنْصُرُنَا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 Rabbinden bir mucize indirilseydi ya, dediler. De ki, şüphesiz Allah mucize indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu bilmezler.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 Ant olsun ki senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. Ardından boyun eğsinler diye onları darlık ve hastalıklara uğrattık. وَلَقَدْ <gülüyor> أَرْسَلَّا hiç olmazsa onlara bu şekilde azabımız geldiği zaman boyu neyselerdi. Fakat kalpleri iyice katılaştı ve şeytan da onlara yaptıklarını cazip gösterdi. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرع ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون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 129. فإننا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما böylece zulmeden toplumun kökü kesildi Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Ve ku tayadan bi'r-kumillezîn-zâlemûn. Velhamdülillâhi'r-âlemîn.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 كأَ صراًا De ki, söyler misiniz, size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse zalim toplumdan başkası mı helak olur? anta kum ma'dhabu llahi ba'tan biz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 فَلَا <gülüyor> وَلَا Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, yoldan çıkmalarından dolayı onlar azap çekeceklerdir. وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> كَرْفُونَ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 ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahiy yoluna uyarım." de ki. Körle gören hiç bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz? O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 كتب ربكم على نَسِيءِ الرَّحْمَٰنِ أَن نُّؤْمِنَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ قُلْ فَاَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Böylece suçluların yolu belli olsun diye ayetleri iyice açıklıyoruz. وَكَذَٰلِكَ <gülüyor> نُفَصِّلُ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 ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو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 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا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 Sonra insanlar gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler. Bilesiniz ki hüküm yalnız O'nundur ve O hesap görenlerin en çabuğudur.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 أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف Kur'an hak olduğu halde, kalmin onu yalanladı. De ki, ben size vekil değilim. <gülüyor>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 وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ مَعَ الْقَوْمِ <الْضَارِمِين> Takva sahiplerine, İnanmayanların hesabından herhangi bir sorumluluk yoktur. Fakat belki korunurlar diye hatırlatmak gerekir. وَمَا <gülüyor> عَلَى Dinlerini bir oyuncak ve bir eğlence edinen ve dünya hayatının aldattığı kimseleri bırak. Kazandıkları sebebiyle hiçbir nefsin felakete duçağı olmaması için Kur’an'la nasihat et. O nefis için,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 Altyazı <gülüyor> M.K. فالذنب ان فيه انت بسلام بما كان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 Doğru yolun ta kendisidir. Bize, alemlerin Rabbine teslim olmamız emredilmiştir. <gülüyor> Hutuş ya.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 وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ وَهُوَ الْحَكِيمُ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 İşte bu, kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimizdir. Biz, dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki, senin Rabbin hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Ve <gülüyor> hüccetuna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 Hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyüp'ü, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik. Biz iyi davrananları işte böyle mükafatlandırırız. Ve <gülüyor> كلن هذين ونوح هذين من قبل و Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da doğru yola iletmiştik. Hepsi de iyilerdendi. Ve Zekeriya ve Yahya ve İsa. وَسَكُلُّمْ <Sessizlik> İsmail, Elyesa Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık. وَاسْمَا۪يلَ <Sessizlik> وَالْيَسَعَوَ Onların babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarına da üstün meziyetler verdik. Onları seçkin kıldık ve doğru yola ilettik. Ve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 İşte onlar, kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğiniz kimselerdir. Eğer onlar bunları inkar ederse Şüphesiz yerlerine, Bunları inkar etmeyecek bir toplum getiririz. <gülüyor>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 وما قدر الله حق قدره And <laughs> وتخفون كثيرا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 إليه شيء ومن قال سأل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 119. وقال لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون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 فأخرجنا منه خضيرا نخرج منه حبا جَنَّاتٍ مِن أَعْنَابِ الْوَزَيْتُونَ وَالرُّمَانِهُ شَتَّى وَغَيْر مُتَعَشَّىٰهِ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 Kunmiyele <gülüyor> Rabbinden sana vahyolunana uy. Ondan başka tanrı yoktur. Müşriklerden yüz çevir. İttevir me uhiyye ileykemir rabbikal Allah dileseydi onlar ortak koşmazlardı. Biz seni onların üzerine bir bekçi kılmadık. Sen onların vekili de değilsin. <gülüyor>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 صدق الله العظيم